Cin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun, Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip, iman ettiklerinden söz ettiği için, bu adla anılmıştır. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun min al-jinn faqalu faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi İditeen ne bien nu şirike bir robbine Effede Ey Muhammed de ki Bana cinlerden bir grubun Kuran'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış. <gülüyor> Biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظننتم ألن يَبْعَثَ الله O insanlarda sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا وَشُهُبًا Doğrusu biz cinler göğü yokladıkta onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk. وَاَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِحَابًا رَصَدًا biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor. وَاَنَّا <gülüyor> Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir? <gülüyor> Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır... Bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk. <gülüyor> Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, Artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar, ne de kendisine haksızlık edileceğinden. İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْ غَدَقًا Lı neftinəm ﷻ. Vı mıyı yarız ﷺ. Rabbi ysluk ﷺ. Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dost doğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse. Allah onu şiddetli bir azaba uğratır. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَٓا Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı. قُلْ اِنَّمَا Adıgur Rabbi, ve la aşırık bhi aha. Ey Muhammed, deki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam. Ul inni la amlik lakum barra, ve la rashada. Deki. Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de bir yarar sağlayabilirim. Ul <gülüyor> اِنِّي De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam. اِلَّا بَلَاغًّا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf, ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir. Ul in adri i aqribum ma tuadun em yec'alu rabbi de ki tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder bilemiyorum Alimul gayb fe la O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz. İlla men irtada min resul fe innehu yesluku min ve min hulfihi rasada ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer. adada. Allah o melekleri dizer ki. Peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir.